Şehit Hama. Gün Şubat'ın ilk haftası... ...yıl 82... ...alev alev yanıyor... ...bir mahzun şehir... ...bir çağlayan yol alıyor... ...cennete doğru... ...toprağı kanla sulanıyor... ...burası... Hama Zalim rejim tüm askerleriyle hama önünde. Gün doğmak üzere. Hama için, hamalılar için, Müslümanlar için ve tüm insanlık için kara bir gün doğacak. Kan ve vahşet dolu bir gün. Fakat inananlar hala tüm gayretleriyle çalışıyorlar. Merhaba asker. Merhaba çavuş. Yanına oturabilir miyim? Tabii buyur. Buyur benim kumanyamı istirak edebilirsin. Kaderde ham önlerinde tankla topla gelmek de varmış. Olur. Olmayacak ne var ki? Daha önce de Golan Tepelerindeydim. 1973'te. Hatırlar mısın o günleri? Yok. O zaman henüz askere gitmemiştim. Acırım sana. O günler bambaşkaydı. Şu kentteki insanların çoğu arkadaşımızdı. Omuz omuzaydık. Ama şimdi... Karşı karşıyayız. O gün İsrail'e karşı savaşmaya bırakmadık. Ya bugün silahlarımız hamaya döndü. Ne diyorsun sen? Çıldırdın mı yoksa? Bu sözlerini bir duyan olsa mahvolursun. Benden de mi korkmuyorsun? Aldırma. İnananların kalbi her zaman bir atar. Tıpkı Ebu Talip mahallesindeki Müslümanların kalbi gibi. Ebu Talip mahallesindeki Müslümanların kalbi. Evet bizim parolamız. Nasıl tanıdım beni? Müslüman'ın ferasetinden kork. Zalimler anlamaz. Ama ben mümin insanın alnındaki nuru ilk bakışta tanırım. Hele bu nursuz insanların arasında. Kendini tanıtman da bir mahsur yok sanırım. Adım Hüman, Hamalıyım. Irak'tan gönderilen intihar komandoları arasındaydım. Arkadaşlarım öldü. Ben Hamay'a dönmek için kılık değiştirip bu birliğe katıldım. Taarruz esnasında kardeşlere katılacağım. Güzel, umarım başarısın. Böylece mesajımı iletecek bir kişi bulmuş oldum. Bak şu zarfı al. Bunu canın gibi kurun. Mücahitler için çok önemli. Canımdan aziz tutacağım. Allah yardımcın olsun. Hama şehitler diyarı olmaya aday. Bugüne kadar şehit olanlar... ...mutlu sona ulaşmışlar. Kalanlarsa... ...tüm gönülleriyle... O mutlu sona hazır. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Bakın size bir asker getirdim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Seyfullah abi. Ben tanıyamadım. Baru diyeden. Bu tarafa Geylaniye'ye girerken... Sayid Bin Elas Caddesi'nde yakaladım bu askeri. Hem de üç tankı yok ettikten sonra elime geçti. ...hama aslanım. Hümam abi, sen ha? Elbiselerin içinde çok değişmişsin. Tanıyamadım. Evet benim. Doğrusu ben de seni hatırlayamadım. Hümam abi, istihbarat baskınını hatırlamıyor musun? Evet, şimdi hatırladım seni. İsmin Osman'dır değil mi? <gülüyor> evet abi, tam isabet. Bir de abim vardı. Neydi ismin? O şimdi aramızda yok. Rejimin askerleri parçaladılar onu. Bana bak, yoksa üzülüyor musun? Üzülmemek elde mi abi? Hem anam hem babamdı da. Hayır üzülme. Şahadet mücahitlerin en değerli şeref madalyalarıdır. Evet ama ayrılık çekilir gibi değil. O ayrı değil. Cihat ocağının alev alev yandığı günlerde o tüm şehitlerle birlikte hemen yanı başımızda, aramızda. Belki benden daha yakınsa. Bilmez misin ki şehitler ölmezler ve koşar gelirler Cihat bayrağının... Her açılışımda. Tıpkı bugün geldiği gibi. Geldi, üç tankı birbirine çarptı ve gitti. Şeyh'im, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz bakalım. Kim bu asker? Bahsettiğiniz tankları çarpıştıran mücahit. Değil mi? Evet şeyhim. Şehitlerin ayağa kalkıp yardıma gelmesine daha vakit var. Henüz içimizde bu işi becerebilecek mücahitlerimiz var. Vay, demek o kahraman buydu ha? İsmin ne de senin delikanlı. Hümam efendim. Sen bizim Hümam olmuyorsun. Ta kendisi şeyhim. Şu işe bak. Sen hala yaşıyorsun ha? Yahya El Fettah'la beraber değil miydin sen? Evet. Ee, O grubun hepsi şehir olmadı mı? Allah beni onların arasından ayırdı. Demek ki henüz şehadeti hak etmemişim. yok yoo. Allah seni sakladı. Yeni kahramanlıklar göstermem. ...olmazları oldurman ve zalimlerin dünyalarını başlarına yıkman için. Bak Seyfullah, sen tankları çarpıştırmaya gelenin şehit olmadığını söylüyordun. Evet, Allah bir şehidi kaldırıp yollamadı ama... ...şehitlikten dönen bir şehadet adayını yolladı. Ne fark eder ki? İkisi de aynı. Şehit Hama'nın katilleri, efendiler ve onların işbirlikçileri... ...kendilerine verilen mühleti dolduruyorlar. Onlar için hazırlanmış... ...alev alev yanan ateşten... ...sanki hiç haberleri yok. Halit! Halit! E, buyurun generalim. Gel gel koş gel. <gülüyor> Buyur. Şu kızıllığı görüyor musun Halit? Evet generalim. Ne kadar güzel görünümü var değil mi? Evet generalim. Ama da grup vakti bir başkadır... Yazık size ki bu güzelliği izlemek için akşamları beklemek zorundasınız. Ama ben bekleyemem. Başka bir yolu var mı bu işin generayla? Tabii var. Ancak sizin gibi yufka yürekler bunu bilmezler. Nasıl bir yol bu? Emredin yapalım. Her akşam güneşin grubunu beklemeye gerek yok. Ben buraya hamanın grubunu seyretmeye geldim. Ama tıpkı güneşin battığı gibi kızıllara gülünmeli. Anlıyor musun? Evet efendim. Rabit Bey geldin yukarı al. Biz Genarelim'le şimdi geliyoruz. Emredersiniz efendim. Halit. Evet generalim. Biliyor musun? Askerler çok gergin olur. Bu gerginliği gidermek için onları hoş tutmak lazımdır. <gülüyor> çok dolan başlı konuşuyorsunuz generalim. Gönlünüzü hoş tutmanız için ne gerekiyorsa emredin yapalım. Şu kalas uşağın yerine güzel, narin bir kız hizmet etse ne kadar iyi olur. Ha and olur generalim. Ama biliyorsunuz harp halinde sayılırız. Bu durumda kadınlar ortalıkta dolaşmazsa. Onu bilmem vali bey. Asker kısmı çok gergin olur. Hoş tutmazsan bir gün gergin tarafından rastlayabilirsin. <gülüyor> ne demek efendim? E, temennilerimiz bile bizim için emir sayılacak. Pekala o zaman. Radip'i fazla bekletmeyin. Geldiniz, gel. Hoş bulduk ama yeterli bulmadık Hani raporlarında Hama'nın işini 3 günde bitireceğini yazıyordun Bir sürü askerle geldiğimiz halde Tam bir vezimete uğradık Durumu izah edeyim efendim hmm, Durum görülüyor Bugün Hama'da silah sesleri susmalıydı Hep benim tanklarım konuşmalıydı O da olacak efendim Ama henüz çok erken Sıradan bir şehre girseydiniz Bir günde susturamazdınız Üstelik burası çok farklı her ev bir bank fıçısı. Tabii bu da sizin suçunuz. Eh, çalışmalarını ve başarılarını takdir etmiyor değilim Ragıp. Ancak benim emrimdeki insan olağını aşmalı. Olağanüstüyü başarmalı. Harekatı geceden itibaren şuradan. Parti hazırlık okulundan izledim. Bir de senin ağzından dinleyelim. Umarım raporun hazırdır. Bildiğiniz gibi harekat gece birden itibaren başladı. 47. Zırhlı Tugay gelmeden önce silahlı kişi sayısı yaklaşık 5000 civarındaydı. Bunlar aktif adamlarımızdı. Devam et. Saat 10.30'da tanklar Said Bin El As Caddesi'ne girdiler. Bu cadde şehrin iki tarafıyla irtibatı sağlıyordu. Özellikle anarşistlerin iki önemli karargahı olan Baruli'ye ve Geylani'yeyi birbirinden ayırıyordu. Ancak bu harekat başarılı olmadı. Anarşistler yol boyundaki binalara iyice mevzilenmişlerdi. Tam 19 tankımız tahrip oldu. Anlamadım. 19 tank mı? Ne yazık ki evet efendim. Ama buna karşılık yol boyunca mücahitlerin mevzileneceği hiçbir bina ayakta kalmadı. İkinci bir harekat için iyi bir ön hazırlık yapmış olduk. Her ön hazırlıkta 19 tank kaybedersek işimiz iştir. Ama efendim tankları korumak için biraz yavaş davransak bu iş aylarca süre. Hayır! Bu iş birkaç günde bitmeli. En fazla bir haftaya veya birkaç haftaya ama bir ayı asla açmamalı. Hamaya hakim olamadığımız haberi diğer yerlerde duyursa ne olur biliyor musun? Tahmin edebiliyorum efendim. He, ne olur? E, protesto <gülüyor> başlar. <gülüyor> ne kadar da imselsin. Ne protestosu? İsyan olur. Bağs yıkılır. Anlıyor musun? Allah korusun. Bırak Allah'ı. onu karışma bu işe. O karışırsa korkarım karşı tarafı destekler. <gülüyor> Endişe etmeyin Generacığım. Şehrin giriş ve çıkışları kontrol altında. İzinsiz kimsecikler giremez. <gülüyor> Yarın da seni dinleyeceğim Ragık. Eksikler yine böyle kabarık olursa senden de bir şey eksilebilir unutma. Şiddet et tereddütlü davranma. Deminki sözümü geri alıyorum. Araçlarını hızlı işlet. Yavaşlatıcı tedbirlere başvurma. Ancak dikkatli ol. Hamanın soluğu kesilmeden bizim stoklarımız tükenmesin. Anlıyor musun? Evet efendim. Şimdi görevinin başına dönebilirsin. Emredersiniz efendim. Evet bakalım Halit. Sen ne yaptın? E efendim şu anda burada emekli bir binbaşı arkadaşımızın kızı var. Hmm, ne arıyor burada? E nişanlısı burada. Savunma bölüklerinde görevli bir yüzbaşı. Şehir karıştığı için kızı buraya aldırttı. ...daha güvenli olabileceğini düşünmüş. E, Yüzbaşı nerede? Şimdi sanırım nöbettedir. Kontrol et. Burada uzaklaştır. Kızı odama yolla. E, ama efendim kız direnir ya rezalet çıkarırsa. Sen odama yolla gerisini merak etme. Ben hallederim. E, nasıl kandırabilirim ki? Aptal herif! Sıradan bir yalan uydurmasını bilmiyor musun? Sizi vali yapan da suç. ...özür dilerim efendim... ...sinirlenmeyene... ...bir çaresi buluruz. Dinle! Şimdi sen tekrar bir beceriksizlik yapabilirsin. Kız daktilo yazmasını biliyor mu? Evet efendim. Hı. O halde bir rapor yazdıracağımı söyle... ...kız şüphelenmesin. Emredersiniz efendim. Namus ve vefa... ...inananların... ...en güzel vasıflarından. Diğerleri içinse... ...çok ucuza alırım satılan... ...önemsiz birer özellik. Yazıklar olsun... ...insanlığını yitirenlere. Neşanımı buraya aldırttığıma iyi ettim. Vali Bey'e bir ara... ...usulünce teşekkür etmeli. Hey Mervan. Evet Cabir Yüzbaşım. ...görevden yeni mi dönüyorsun? Evet. Seninle görüşmemiz lazım beni takip et. Evet yüzbaşı Mervan silahını teslim et. Ellerini de uzat Ne oluyor Cadir? Suçun nedir? Mervan tutuklanman için her zaman suçlu olman gerekmez. Ne demek istiyorsun? Aleyhinde seni suça teşvik edecek bir işin yapılmış olması da... ...senin saf dışı edilmen için yeterlidir. Ne olur, lütfen söyle. Nişanlının sabahleyin binanın önünde ölü bulmuşlar. Ne? Ne dedin? En üst kattan atmış kendini. Geç bakalım içeri Mervan. Ne olur? Beni buradan çıkaracağıdır. Ne olur? Yalvarırım. Nişanlımın katilini bulayım... Ondan sonra ne yaparsan yap. <gülüyor> Merak etme fazla bekletmezler zaten. Birazdan çıkarırlar. Hey ne yapıyorsun? <gülüyor> Yoksa beni öldürecek misin? Bu yaptığına ihanet denir. Hayır Mervan bu bir görevdir. Nişanlın da bu görev şuuruyla generalin odasına girmişti. Günüm dostum, sana bunu yapmayı istemez. Ama orduda yükselmenin başka yolu yok. Senin gibi ahmakların cesedine basarak ilerlemenin dışında. Bir yanda cihat tüm hararetiyle sürerken, diğer tarafın vahşeti de artık sınır tanımamaktadır. Bugün zorlu bir gün olacak. Önemi yok. Hangi günümüz kolay ki bugünün zorluğundan korkalım. Yol boyunun hiç emniyeti kalmadı. İki günde neredeyse iki koca meydan savaşı geldi. Bugün üçüncüsü başlayacak. Halkı tamamen iç kesimlere çekmek lazım. Nispeten çekildiler. Yola yakın ilk birinci ve ikinci sıra evlerde artık mücahitlerden başka kimse yok. çekiliyoruz. Tankların iyice caddeye girmelerini bekleyeceğiz. Bakın, en öndeki tankın kapağı açılıyor. Kendine dikkat et! Ne yapıyorsun? Şimdi tankın kapağından çıkan adamı vuracağım! Benden Önce Şehit Olmuşlar Beni Bırakmayın Ayaklarım Siz Siz Nasıl Girelim Cennete Ömer Ömer Canım Kardeşim Ne Oldu Nermi isabet Etti Hafif Yaralısın Beni Değil Tankı Soruyorum Tank Ne Oldu Tank Fethedildi Sayende Mücahitler Tankı Sağlam Ele Geçirdiler Sonra Söylesene Söyle ...nasıl olsa tahmin edebiliyorum. Şahadet ne güzel. <Gülüyor> Doğrulmama yardım et. Göve değil... ...hamaya bakmak istiyorum. Gözden daha eğil, gözden daha aydınlık olan Nurlu Hama'ya. son kez hamayı görebilmen için ölümü açtırdım. Allah'a emanet ol. Korkma. Ölümün en tatlısı değil ki oğlum. Vallahi bir acı duymuyorum. Ölmüyorum. Sanki uçuyorum. La ilahe illallah. Ölmedi sanki, evet ölmedi. Gerçek hayata kavuştu. Allahu Ekber, ben de geliyorum. Adın ne senin? İsmail. Çok güzel. Adışın İsmail gibi kurban olmaya mı geldin? Evet. Allah izin verirse. Aferin sana. Tabi seni kurban etmeye çalışanlardan birkaçının leşini de yanında götürmeyi ihmal etme. İnşallah. Bundan önce hiç kavgaya girmiş miydin? E, hayır. Silah kullanmasını biliyor musun? Geçen gece birkaç defa talim yaptım. Ama daha iki kurşun kullanma fırsatını bulamadım. Buna rağmen... ...ateş hattına geldin ha. Başka seçenek var mı? Evet. Başka ne çaremiz var ki? Önemi yok. Hiçbir şey yapamasan... ...bomba olur tankları havaya uçurursun. Bunu yapamaz mısın? Yaparım Allah'ın izniyle. Bak yangında kaç tane can kurtardın. Bir Müslümanın canını kurtarmak... ...bin kafiri öldürmeye bedel Artık sen... ...binlerce düşmana öldürmüş gibi övünebilirsin. Buraya övünmeye gelmedim ben. Ölmeye geldim. Allah'ım. Allah'ım sen ne büyüksün. Bu ruh insanlarda var oldukça... ...hama ölmez. Ama ölse de... ...hamalar dirilir. Hamalılar dirilir. Tüm insanlık şehadete aday olur. Hama gibi. Hamalılar gibi. Hadi bakalım beklemeye gelmez. Vakit cihat vaktidir. kardeşim. Kendine sahip ol. Yazık. Çok da gençmişsin. Aa, baba. Baba. İçiyorum baba. Ellerimden tut. Tutuyorum. Korkma düşmezsin. Ben seni tutuyorum. Kendine geliyor zavallı. Nasıl intibak edecek yeni dünyasına? Canım mücahitim. Göz yuvaların kalmış sadece. Nasıl dayanacaksın bu acıya? Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Endişe etme kardeşim. Ben kardeşlerdenim. Emniyettesin. Abi ne oldu bana? Gözlerim neden bağlı böyle? Mücahitler enkazdan kurtarmışlar seni. Gözünü pansuman ettiler ve sardılar. Ah, gözlerim... Gözlerim... Dikkat et yarayı atacaksın. Kusura bakma ellerini bırakmayacağım. Ah. Tutmam gerekiyor. Biraz sabredeceksin. Gözlerimi açarlar mı? İnşallah... Arkadaşım vardı. Arkadaşım ne oldu o? Seni onun cesedinin altından çıkardık. Ne? Öldü mü? Şey yani... Evet evet öldü o. O anda anlamıştım. Şimdi hatırladım. Ya piyadeler? Piyadeler ne oldu? Piyadeleri Allah'ın yardımıyla hallettik. Şey Edip tam vaktinde yetişti. Ve daha önemlisi 18 tankı tahrip ettik. 18 tankı. Ne güzel bir haber. Gözlerim... Gözlerime bir şeyler oluyor. Kafamı korkunç bir sızı kapladı. Sabret kardeşim. İnşallah iyi olacaksın. Dayanamıyorum Allah'ım. Dayanamıyorum. Ne kadar acıyor. Allah'ım. Bayıldı. Allah'ım sen bana kuvvet ver. Bu acıya bu genç nasıl dayanacak? Ya onun çektiği ızdıraba ben nasıl tahammül edeceğim? Bırak ellerimi dayanamıyorum Bırak Beynim doluyor. Gözlerim sanki yerimde yok Bana her şeyi anlat Osman Hadi Osman ...bazı şeyleri bilmesem de hissediyorum. Saklamanın hiçbir anlamı yok. Selva teyze... binlerce hamalı gibi... ...Rabbinin çağrısına icabet etti. Nasıl oldu? Bir çocuğu kurtarmak için tankın önüne atladı. Bacağından yaralıydı. Çocuğu kurtardı. Ama kendisi kaçamadı. Tank vücudunu ezdi. Emin misin Osman... Ben paniklerinin kesip kanara fırlattığı başını gördüm. Teşekkür ederim oğlum. Gidebilirsin artık. Allah'a sağladık teyze. Güle güle oğlum. Hamada inanan inanmayan isyancı sadık on binlerce insan öldürüldü. Havanın sonu gelmişti. Ya ölüme yaklaşanlar, onlar içinde de çeşitli duyguları yaşayanlar vardı. Zübeyir Vakit devlete sadakat vaktidir Sadakatinden şüpheniz mi var yüzdeci? <gülüyor> Aklına mantığına uyan Hoşuna giden şeylerde devlete uyman Sadakat değildir Asıl sadakat mantığına uymayan Hoşuna gitmeyen şeylerde devlete uymandır Doğru değil mi? <gülüyor> Doğru bir mantık bu Devlet mutlak itaat istiyor Tıpkı tanrı gibi Kahrolsun. Biz bunu yaparken tanrıya isyan ediyoruz Ne söyleniyorsunuz Zübeyir? Haklısınız diyordum efendim o halde koş görev başına. Bırak isyanı. Buna isyan denmez yüzbaşım. Sadece beni bu görevden affetmenizi istemiştim. O senin kanaatin. Ama gel gör ki askeri mahkeme böyle düşünmüyor. Sen savaşta mızmızlanmanın cezasını bilir misin? Bilirim bilirim. Yalnızca benim hayatımda da bitmez. Eşim ve çocuklarım hain damgasını yer. Tüm yakınlarım töhmet altında kalır. Bak Zübeyir. Senin ruh halini çok iyi anlıyorum. Çocuk, kadın ve yaşlıları kurşuna dizmek pek hoşuna gitmiyor. Üstelik bunların sünni oluşu mideni iyice bulandırıyor. Ama yüzbaşı başı... Çaraki itirazı. Beni dinle. Bu böyle olmaz. Sen silahının hedefindeki insanların insan olduğunu unutacak... ...onların devlete karşı gelen zararlı böcekler olduğunu düşüneceksin. Ve basacaksın kurşunu gebersin itoğlu itler. Ulan Zübeyir, düşünsene. Bugüne kadar önüme çıkartılan sünnileri kurşunlarken elim titreseydi... ...hiç bu rütbeye ulaşır mıydım? Sünniler bu orduda yükselemez diyorlardı. Bak nasıl yükseldim. Görüyorsun değil mi? Evet Yüzbaşım. Ama her şeyin bir bedeli vardır oğlum. Bunu unutma. Madem ki bu yola girdin bazı şeylerden vazgeçeceksin. Vururken sünni, nusayri, yaşlı, genç ayırt etmeyeceksin. Daha da kararını vermediysen geç karşı tarafa oğlum. Yarın pisi pisine ihanetten kurşunu yiyeceğine geç onların safına. Hiç olmazsa şehit derler. Haklısınız Yüzbaşım. Saçmalama. Hadi git görevinin başına. Beni zor sokma. Bir gün artık seni ben bile kurtaramam. Git ve itaat et. Emredersiniz komutan. Nedir bu rezalet Allah'ım? Daha ne kadar vahşileşeceğim? Ah dünya zehkleri ah. Karınla çocuklarım, bir türlü sizden vazgeçemeyeceğim. Ben şimdi çaresiz bir mahkumum. ...baskı ve vahşetle değiştirilemeyen hareket... ...şimdi fetvalarla saptırılmak istenecekti. Fakat... ...alimlerin tavrı... ...her zaman kendilerine yakıştığı gibi olacaktı. Bütün teklifleri reddettiniz. Canınızı bağışlamamız için... ...bize hiçbir seçenek bırakmadınız. Her teklifimi kabul etseydiniz... Hem kendinizi hem de birçok hamalıyı kurtaracaktınız Sen Şeyh Ahmet Bunların hepsinin büyüğü sayılırsın Soruma cevap ver Hala reddetmekte kararlı mısınız Cevabımız verilmiştir Biz zalimlerle asla birlik olamayız de mi Konuşsanıza dininizi mi yuttunuz İnananların sözü tektir İnananlar birbirine kenetli duvar taşları gibidirler Biri farklı öteki farklı davranmazlar Günah benden gitti. Ben elimden geleni yaptım ama... ...bana hiçbir kolaylık göstermediniz. <gülüyor> Günah senden gitmedi. Asıl şimdi günahlar sana gelmeye başlayacak. Hem de ebediyen durmamak üzere. İnatçı moruk. Birazdan öldürüleceksin. Hala konuşuyorsun. Her şey Allah'ın elinde. Onun yolunda ölmek bizi üzmez. Gele şey dönün. Yüzünüzü duvara çevirin. Biz İslam istabalimiz... Kurşuna dönmek adetimiz değildir bizim. Onu göğsümüzle karşılarız. Ateş! Eşhedüvenle ilahe illallah. Eşhedüven. Canınız cehenneme. <gülüyor> Bak Zübeyir. Ne kadar rahat bitirdik bu işi. Hey, hey ne oluyor sana? Hey Zübeyir! Bilmiyorum, bir an başım döndü. Hadi, hadi kendine gel. Toparlanın, gidiyoruz. Ne yaptım ben? Tövbeler töküsü artık bu kadar alçalmayacağım. Kahrolsun beni bağlayan şeyler. Zalimlerle birlik olmayacağım. Safımı değiştirip önüne kadar savaşırsan... ...Allah belki affeder. Üstün olayım, sarıldınız. Çabuk kaçın, kaçın! <gülüyor> Aman Allah Ben ne olacağım Tam saf değişirme karar vermiş Hama bitmişti Belki de toprak altına atılan Tohumlar gibi üstü kapanmıştı O baharını bekliye dururken Herkes yaptırığıyla Baş başa kalmıştı Ne cephanemiz kaldı ne de yiyecek sıkı olmuş. Daha da fenası ilaç ve sargı malzemelerimiz tükendi. Her şeye rağmen direniş sürüyor. Daha iki gün öncesine kadar tüm mahallelere hakimlik. Düşman korka korka yaklaşırdı. Şimdi hepsi elimizden çıktı. Bu iş burada biter. Ceyraniye'de yapılacak hiçbir şeyimiz yok artık. Bari Barudiyeye gidelim. Git mücahitlere haber ver. Öyle üzere huruç hareketini başlatacağız. Emredersiniz şeyhim. Yine de ayakta duracağım. Ama ayakta durdukça. bakalım genç. Şeyh grubundansın değil mi? Evet. Ne arıyordu şeyh buralarda? Şehadet. <gülüyor> Buldu sanırım. Arayan bulur. Mevlasını da belasını da. Bırak bunları. Söyle bakalım. Geylaniyede durum nasıl? Bana neden bunu soruyorsunuz? Geylaniyede olduğun için size karşı ölümü bile göze alan bir kişinin size kılavuzluk yapacak kadar alçalacağını mı zannediyorsunuz? ...gidin ve durumun ne olduğunu kendiniz görün. Bizim canımız değerli. Sizin gibi pisi pisine harcamayız. Ama hepiniz pisi pisine öleceksiniz. Bu genci götürün. Kamyondaki yolcuların arasına katın. Sustu susacak. Allahım, sen hamaya acı, hamavlar acı. Onlar bu hak edecek bir azgınlık yapmadılar. Onlar senin yolunda yürümekten başka hiçbir şey yapmadılar. Sabır arkadaş, sabır, sabır. Kurtulacağız inşallah. İşte geldik. Bu sıkıntı da gitti. Şimdi kurtulacağız. Hangi kurtuluştan bahsediyorsun sen arkadaş? Onu bunu bilmem. Ben hiçbir şey yapmadım. Tek kurşun bile atmadım ordumuza. Bana bir şey yapmamaları lazım. <Gülüyor> İyi. Söyleyelim de seni affetsinler o zaman. İl lan Çabuk olun hadi. Tamam Bu tarafa doğru ilerleyin. Hadi. Şukurun yanına diziller. Çabuk olun çabuk. <Gülüyor> Yes,